Ee, hocam bir şeyim merak ediyorum. Ee, ben tekrar varoluşumu kurmak için bir yönteme ihtiyacım var ve bir takım en azından temel bilgiye ihtiyacım var. O zaman bana bir eğitim mi lazım? Eğitime nasıl bakıyor? Sağ... Hiçbir şey lazım değil. Yani bir şey lazım dersem boşullandığımız, kısıtlamış ve öz belirlemiş oluyor. Hani orada, orada size lazım olan şey. evet evet, yani amacımız o zaten. Tüm öz soylarımızdan, o kabuklarımızdan ayrılıyoruz, varoluşumuz, eylemlerimiz, bunlar üzerine yoğunlaşarak, düşünerek, sorumluluklarımız, bunları böyle bir ayıklayarak, gözden geçirerek tekrar gözümüzü kurmak üzere. Yani burada da bir sınırlılık yok. Şöyle diyelim, yani bunu... Şimdi tabii çağımızda biraz zor anlaşılmaya başladı, bir sürü şey giriyor, aracı giriyor bu duruma. Yani kişiler kendilerini veya kendilerinin ne için olduğunu, yani kendi varlıklarının ne olduğunu düşünebilmek konusunda yalnız bırakılmıyorlar. Burada yalnız kalamayışımızın, kendimizle baş başa kalamayışımızın önündeki en büyük egelerden biri tabii kapitalist ahlak ve kapitalizmin içindeki metalaşma söz konusu amaçlarımızı, kendimizle ilgili şeyleri kendimizi belirleyemediğimiz için aracılar giriyor. Yani çocuğunuzun daha iyi bir insan, daha nitelikli bir, bir insan olabilmesi için bir koleje gönderiyorsunuz, bir şey kolejine. Orası bir öz belirliyor aslında. O öze talibiz. Dolayısıyla orada o öz üzerinden gidiyor. Ya da insanlar, işte belli yaşlara geldikleri zaman veya daha da gençte olabilir bu, kendisiyle ilgili sorunlarını, işte kişisel gelişim, bu tür sektör üzerinden tanımaya çalışıyorlar veya başka aracılar seçiyorlar. Hep bir şey aracı oluyor ama burada e, herkese eğitim lazım diye bir şey söylersem özüne aykırı varoluşçuluğu. Belki öz şey olmadığı esasına, varoluşçuluğun genel ilkelerine aykırı bir şey. Onun için Jean Cossard onun için de edebiyat üzerinden, tarih üzerinden, işte tiyatro üzerinden, sanat üzerinden veriyor ki dolaylı vereyim. Yani doğrudan ben size dersen böyle yapınız... Belki sen onu başka bir biçimde, farklı bir biçimde daha yetkili ve kendi varoluşun açısından daha anlamlı yapabileceksin. Bunun önünü kesiyorum. Onun için dikte etmiyorum hiçbir şey. Bir dikte söz konusu değil. Eğitim dediğimiz şey bir diktedir. Sistematik bir dikte durumudur. İşte orada bir yönelme, Husserl etkisiyle birlikte bir yönelme gerekiyor. Yani... Şöyle düşünün, siz hep işte pop müzik konserlerine gidiyorsunuz. Eğer hayatın birinde bir anında bir operaya gitmediyseniz, varoluşunuz tanımlanmadı. Ya da o pop müzik üzerinden bir öz belirlediniz, müziği o sandınız. Onun için değişik bir şey yapmanız lazım. Daha şey söyleyeyim, hani başka anlamda söyleyeyim. Eve her gün gittiğiniz yoldan gitmeyin. Bir gün de farklı bir yoldan gidin. Yol uzuyor ama. Yol kime göre buzuyu? Başkalarına göre buzuyu. Başkası sana ödemiş. Belki o uzun yolda farklı bir durum yaşayacaksın. İşte daha beyni geliştirmek için söylenen teknikler, sağ elinizi kullanıyorsanız da sol elinizi kullanın gibi. Ne yapmak? Alt üst etmek. Yani düşünsel dengeyi, alışkanlıkları alt üst etmek. Bir yitiriliş, yitirmek. Yitirmek ve yerine doldurmak üzere yeniden koymak. Bu tabii ki böyle... İşte onun için de edebiyat, sanat ve müzik o anlamda önemli, doğrudan da ifade edemediğim, bazen de kişileri aynı şekilde aktaramadığım bir şey, bir his, bir duyguların bir yöntem. Onun için şey gibi düşünmeyelim, araçsal bir şey değil. Yani teknik akılla yapılabilecek bir şey değil. Bu bir duyuş. O anlamda bir metafizik, hani Jean-Claude söylersem. Bilmiyorum o bir şey olur mu? Yani doğrudan gerçekten yok. Hani evet bir varoluşçuluk akademisi yapalım, insanları bir alalım ve hani dağdaki çobanda artık resim yapabilsin diyeceğim bir şey yok. Hani böyle yapıyor olmak baştan onları belirlemek oluyor. Bu tür belirlemeleri kaldırıyorum. Böyle bir şey yapmıyorum. Kırıntılarla ilerliyor. Kırıntılarla işte. Yavaş yavaş. Dolayısıyla çok da böyle yıkratıcı da bir süreç. Ama içimin daralmasından iyidir. Yani çobanın da eğer davran her gün aynı şeyi yaparak, çoban da bu arada bilgedir yani aslında çoban deyip duruyoruz, hep bize bu kızdan kaldı, çobanın oyuyla benim oyum değil mi meselesine. Evet. Hani çobanın da iyi bir karakter diye ben düşünürüm. Orada da çoban bilgedir falan ama bu durumun dışına çıkmak için hiçbir şey yapamıyorsa özne değildir. Evet insandır ama özne değildir. Adamın derdi özne. Özne ne? Herkes özne mi olacak? Olamayacak zaten. Herkes özne olamadığı için de içim daralıyor, herkes özne olamadığı için de benim cehennemim oluyorlar. Dolayısıyla böyle müthiş bir ümit falan yok, kançı bir aydınlanma değil bu. Herkes aydınlanacak, herkes işte aklının sınırlarını tanıyacak, herkes yaşamını erdem, öyle bir şey yok. Yani o anlamda bir genel, evrensel ümit yok. Zaten çağ belli, adam ümitlerini yitirmiş. Yani bu çağı gördükten sonra, bu trajedileri gördükten sonra zaten bu durumdan vazgeçiyor. Aydınlanmanın da bir çöküşü. Onun için varoluşçuluk ve varoluşçuluğun dayandığı romantizm hep aydınlanmacı akla ters olarak da görülür. Ama burada şeyden vazgeçmiyor, ahlakı da yitirmiyor. Yani ahlak dediğimiz şey dayatılan, kurumsallaşan bir ahlaktır. Özne olmamdan dolayı kurulu bir ahlak, yeni bir ahlak ve ben kurdum. Benim ahlakım diye bir şey doğru gidiyor. Ee, sizi görmüştüm. Bir arkanızdaki pardon size söyleyeceğim. Bu sarta göre midemi bulandırmalı. Ya da sizin tabibinizde beni salak mı yapar? Hayır hayır o değil de ee, şöyle bir şey az önce arada galiba konuştuk ee, hani Platon Aristoteles örneğini verdim ya Vardınız değil mi orada da? Hani Platon Aristoteles örneğinde olduğu gibi ben felsefe, Platoncuyum ben felsefeyi böyle anlıyorum dediğim zaman felsefe tarihinde Platoncu olmayan şeyleri göz ardı edebilme durumum var. Bu türden bir ön kabulü öz olarak kabul etmiyorum. Anlatabildim mi? Yani açıklıkla ilgili bir şey. Her şampoş saate göre bakarsınız işte. Şucuyum, bucuyum dediğiniz veya herhangi bir izinle, ve o izin doğrultusunda baktığınız zaman şunu kabulleniyorsunuz demektir. Siz e, onunla tanımlısınız. Yani o özü kabullenmişsiniz ve varoluşunuzla o özü birleştirmişsiniz. Ya bu durumda belki de daha bir şey iyi. Ya. Efendim? Doğru bir şekilde değil. Göre. Nasıl yani? Birleştirmek. O özle kendini birleştirmek. Yapma Hayır mi? böyle bir izme kendinizi izim izm içerisine o çerçeve içerisine sınırlandırmanız ee, özne, şeyde özetimizde de var, birey ve onun dediği anlamında özne bütün düşüncelerden büyüktür. Bütün izinlerden büyüktür. Dolayısıyla ben kuracağım, ben yapacağım. Hani dolayısıyla daha iyi bir Atatürkçülüğü yapabilirsiniz. Atatürk'ün kendisinden daha Atatürk olabilirsiniz. Bu yol açık demek istiyor. Hem, herhangi bir izme, herhangi bir şeyin içerisine girdiğinizde, eğer sizi pasifize ediyorsa o zaman o öze tabi oluyorsunuz. Bu varoluşçuluğa aykırı. Bilmiyorum Anlatabildim mi? Ama beyefendi şey, başını saldı, onu ikna etmem lazım. Yok, etlerinize gerek yok. Buyurun. Başkasını almak lazım. Yok, estağfurullah. Anlatamadığımdan olabilir. Yok, <gülüyor> yok. <gülüyor> Satrı, felsefesi özü itibariyle Küçük burcu var, bireyciliğinin ya. Yani ben öyle görüyorum acaba mı? Olabilir. Görenler var, eleştirileri evet. söyledim ya tabii görülebilir. Yani farklı farklı şey var. Eleştiri oradan. Şimdi şunu söyleyelim, sizin sorunun önünde söylediğiniz şey. Bütün bunlar bir yöntem ve mesele. Yani düşünün, bir yüzyıl var. Bu yüzyılda sizin dediğiniz gibi diyen de var. Onun yanında Jaffa gibi diyen de var. Herhangi birinin güdümüne girmek zorunda değiliz. Hepsini aşmaya çalışmalıyız. Yani birey olarak bizim düşüncemiz bu olmalı. Felsefe yapıyorsak böyle olmalı. Eleştirel yaklaşmalıyız. Ha bu bir kabuldür. Ama e, burada anlatılmak istenenin şeyin ardında başka bir şey var. İnsanın alet yapıyor oluşu, e, onu insan kılmıyor demek istiyor. İnsan dediğimiz şeye dair genellemelerin hepsi eksik diyor. Ne kadar tanımlarsınız tanımlayın insan bundan daha fazlası. Ve bu durumu da bireye yansıtıyor, öze yansıtıyor, bireyin öznerliğine yansıtıyor. Her şeyi derseniz, hani bu küçük burcuvazı bireyselliği falan bir egoizme mi doğru gidiyor? Derdi biraz farklı. Yani burada kişinin kendisi egoist olmuyor. Egoizme doğru evrilse Nobel'ini alır, kapıda asar kapıya. Yani bir taraftan da burada bir bencillik değil, özneyi kurmak için tercih edilen bir yalnızlaşma söz konusu. Yani e, toplum bana tecavüz ediyor Can Polisat'a Bu durumu tersine nasıl çeviriyor? Ha bu şu demek değil. Ben topluma tecavüz ediyorum değil ki. Anlatabiliyor mu? O farklı. Öyle bir şey demiyor. Varoluşçuluğun aşırıları da var. Ayn Rand. Nerede Uğur Bey? Ayn Rand. <gülüyor> Ayn, Rand. Ayn Rand göre öyle. Toplum bana böyle, ben de böyle yaparım. Bakın değişik değişik. Dalga dalga. Onun için farklı farklı versiyonları farklı farklı içinde var. Bizim için önemli olan derdini bu adamın anlamaktır. Ee, yine şurada şöyle gelelim buyurun. Hocam teşekkürler sorunuz için. Teşekkür ee, hocam iki tanımlamadan bahsettiniz. Bir kendi için insan, bir de kendinde insan olarak ayırdık. Daha sonra bunu anlatırken de hani başkası için insan Hı -hı. ifadesi var. Bu de, var. Acaba bu kendinde insanla aynı şey mi? çünkü hani ondaki örnek annemin sadece annelikle kendini tanımlamasıydı ve hani bundan hmm. öte bir şey olmamasıydı. Hani başka seçkin insan aynısın mı yoksa farklı bir şey mi? Onu soracağım. E, farklı bir şey tabii hani zamanımızın dardından dolayı böyle her şeyinde varlık ve işlikte bahsettiği şeylerin hepsini tanımlayamadım. Şimdi özneler arasıdır. Rapoysart da biraz da derin bir konu, detaylı bir konu. ...kendinde varlık, kendi için varlık... ...bir de bunun karşıya çevrilmiş hali var... ...o zaman başkasında varlık... ...başkası için varlık hali var... ...yani bütün bunların ayrımını... ...varlık ve güçlük üzerinde yapıyor... ...var böyle bir kategorisi ama... ...bütün şeyi kurduğu kendinde varlık... ...ve kendi için varlık... ...tabii ki özneler arasılık olduğu için... ...olayın bir de tersten dönüşü var... ...bu anlamda Saat'ın Hegel demiştiniz... Hegelci diyalektiğe de... ...çok benzetilen yanları var hani mesela köle ve efendinin birbirini tanımaları meselesinde olduğu gibi başkası benim cehennem ama başkasına ihtiyacım da var. Yani bunu da bir kenara atmıyorum. Böyle bir durumu var. Ee, çok ayrıntılı. Hani şey olursa, mail atarsanız, bir söyleyebilirim falan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam geleceğim size. Buyurun. Sorun. Öz eleştirinin var yeri var mı varsa nedir diye merak ettim. Öz yok eleştirisi olsun. <gülüyor> <gülüyor> öz eleştiri. Kendine, kendine. Ha, refleksiyon gibi şey yapayım değil mi öz eleştiri? Kendine, kendine. Nasıl bir şey mesela? Kendimi eleştiriyorum ben bunu niye yaptım? Bunu büyük ihtimal bana sorduran bir başkasınız. Dolayısıyla eleştirdiğim şey kendi özüm değil, başkasıdır orada. Yok yani, öz bir şey yok. Kendine düşünme var. Kendi yaşamını, kendi varoluşunu düşünme olabilirdi. E, o anlamda hani Türkçe'de canlandırdığı şekliyle bir öz yok. Zaten ben özümü reddettim, içimde bir hiçlik var. Hani onun yerine eleştireceğim bir şey yok. Eleştiriyi neden yapabilirim? Eleştiriye eylemlerim üzerinden yapabilirim. Ee, sorumluluklarım üzerinden yapabilirim. Sorumluluğumun olduğu ve bu sorumluluğu ben de temellendirdiysem kendi <gülüyor> varlışım içerisinde ve bu sorumluluğu yerine getirecek eylemi yapmadıysam bu durumda ahlaksızım can polisatı göre. Buna eleştirebilirim. Ama bir özüm olmadığı için veya başkalarının bana yüklediği şeyleri yerine getirmediğim için kendime bir eleştiri yöneltiyorsam günümüzde hep böyle sistemsel oluyor. Böyle bir şeyse bu kabullenmiyor. Böyle bir durum yok. Ve Jean Foysel, ben niye böyle çirkinim diye sormamıştır. Yani ben niye böyle çirkinim diye sorarsam, bu bir başkasının cehennemine bir odun daha atmak demek. Başkası için ben niye böyle çirkinim, Simon için dünyanın en yakışıklısı. Kendinde nesin, siz yakışıklı mısınız diye o özgürlük aşklarında soruyorlar. Yanlış bir soru duyuyor. Çünkü yakışıklı olmak ne? Hani o bir başkası tarafından belirlenmiş bir öz. Dolayısıyla onu kaldırıyoruz. Ha biri için yakışıklı olursun. Simon için siz yakışıklı mısınız? Evet. Öyle başkası için olmayabilirim. Dolayısıyla kendime dair bütün belirlemelerim yıkılmaya mahkumdur. Yani bunu düşündüğüm zaman özgürleşiyorum. Yakışıklılık kavramından çıkıyorum. Ona dair kendimde işte özen gösterdiğim şeylerin dayatma olanlarından vazgeçiyorum. Yani. Bu tür şeylerin araçsal olduğunun farkına varıyorum falan. Öyle derin bir şeye gider sistemsel eleştirebilir. Yiğit hocam geleceğim. Hocam bu yıl mı? Evet sanat alanında, e, şey, santrdan önce, santrın öncesi bu şey Jada'nın merak ettiği var. Evet. Jada, e, Birinci Dünya Savaşı'nın arkasından gerçekten sanların tüm değerlerinin gittiğini e, görerek protest bir şeye girer. Evet. Biliyorsunuz şeyleri. Çıkışları bir, eylemsel bir çıkış. Ee, bu anlattıklarınızla, e, tatlın görüşleriyle onların e, tavırları arasında bir ben benzerlik gördüm. Siz ne diyorsunuz? Olabilir hocam, kurulabilir. Kendisi herhangi bir şeyse, yani Dadaizm üzerine bir şey demişliği veya işte ona benzer akımlara karşı sanat akımlarına demişliği. Tabii sanat üzerine görüşleri var Can Polo. Her sanatçı mesela varoluşçu olmak zorunda çünkü yaratamaz. Yani yaratıma engellenir var olanı tekrar etmek değil var olanın içine doldurulan kendi nasıl dolduğuna da bir şey ortaya koyması gerekiyor ama bu işte e, belli bir sistem belli bir akımla olduğunda buna Jean-Paul Sartre pek sıcak bakmayacaktır yani bir ressam ben Dadaïs bir ressamım diyerek Dadaizmin tekniği üzerinden sadece hayat boyunu çizmişse bir eksiklik vardır ya da bizim bakışımız çok genelleyicidir yani o sanat akımı ondan çıkan bir sonuçtur sanatın kendisi değildir demek istecektir. Edebiyatta da öyle. Benim yazdığım roman iyi romandır demeyecek. Bütün romanlarını üç kişi okuyalım, tiyatresi izleyelim. Farklı farklı çıkarımlar yapacağız. Bu zenginleştirir. Aynı edebiyatta olduğu gibi. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Buyurun. Hocam. Teşekkür ederim. Böyle i̇ki tane soru olacak ama yalnızca soru olacak. Buyurun. Şimdi biçimden bahsettim. Yani morfolojik anlamda eğer kullandıysak bu, kendinde varlık mı oluyor? Eğer e, amorf kemiresi hatta e, amorfoloji diye bir şey söylersek o da kendi içinde varlık ne oluyor? Birinci sorun bu. İkinci sorun da yine bahsettik kendini başkaları için kurban etme e, şeyi. Sizin de söylediğiniz Ayn Rand'ın e, felsefesinin hemen ikinci maddesi olarak şey yapıyor. Yani objektivizm olarak. Acaba e, sarfından etkilenmiş yoksa karşıt bir şey mi? Tamam, güzel sorular. Kazıkta sorular. <gülüyor> ee, şimdi şöyle, bu tasarımla ilgili sizler vardınız daha hatırlarsınız. Tasarımla ilgili söylenen şeyler gibi bu bardak bir yapay nesne olarak, yaratılmış bir nesne olarak su içmek üzerine tasarlanmış. Ve işte belli bir tutuş yeri koymuş bir şey. Şimdi bu kendinde bir varlık olarak ele alınabilir mi? Alınır. Bu bir bardaktır. Ben bunun içine kalemlerimi koyuyorum. Bu benim için oldu kalemlik. O zaman kendine varlığından çıkmış oldu. Ama e, bu ayrımı anlayabilmek için, yani morfolojik olarak anlayabilmek için yapay nesneler tabii iyi bir yöntem değil. Çünkü yapay nesnelerin bir yapıcısı var. Ve her yapıcı, her onu ortaya koyan dizayner, onu ortaya koyan sanatçı ya da kişi, marangoz, bunu yaparken işin içerisine bir... Teknik araçsallık ya da amaç koyuyor. Dolayısıyla o kendinde varlığı onu ortaya koyan kişi için yok. Onu değerlendiren kişi için var. Yani masa kendi masa oluşunun farkında değil. Onun farkında olan şey masaya dışarıdan bakan göz. Dolayısıyla o da cehennemi işte. Belki masa masa olmak istemiyordu. Yani böyle bir duruma gidiyor. Bardak içine kalem konulduğunda belki o da iç daralması yaşıyor falan. Hani böyle bir sıkıntımız var. Onun için kendi için varlık, yani kendi varlıkla, kendi için varlık meselesinde daha farklı bir şey düşünmek lazım. Şöyle ki, daha doğal nesneleri düşünelim. Ağaç. Yani ağaç ne için vardır dediğimde ona bir öz belirliyorum. Öyle değil, ağaç ağaçtır. Hani özdeşlik ilkesi diyeyim. Ağaçlığın içinde <gülüyor> ev yapıyorum, o ağaç benim ders çalıştığım yer oluyor. O zaman benim için öyle bir varlık oluyor. Halbuki onun varlık olarak kabul edilmesi, ağaç varlığı, bir var olan olarak ağaç olarak kabul edilmesi yeterli. <gülüyor> Morfoloji biçim verme meselesini hep işlev açısından bir kağıt ve kağıt keseceği örneği vardır Şambol Sart'ın. Mesela kağıt keseceği veya işte şu zarf açacağı. Mesela bu nasıl bir nesnedir? Burada zarf açarsın, orada işte bardağını karıştırırsın, başka bir şey yapabilirsin, ona çizikler atabilirsin buralara. Dolayısıyla ona ben ne yüklüyorsam o onun gibi oluyor ama bir de onun kendisi var. O kendisini görebilmek için ona verilen bu işlevlerden, bu biçimlerden uzaklaşmam lazım. Niye buraya gelinmiş? Buraya gelişinin amacı şöyle, belli nesnelere, doğadaki belli ilişkiselliklere... Belli tarihsel biçimler ve formatlar, belli işlevler yüklenmiş. Ya öyle değilse, yani öyle olmadığını düşünürsek, acaba daha farklı bir dünya kurmak mümkün olabilir miydi? Yaşamımızda biçimler atfettiğimiz şeyleri farklı biçimlerde kullansaydık, acaba varoluşumuz nasıl etkilenirdi? Böyle bir durum var. Onun için tabii ki morfoloji tanımlamak açısından evet ama varlığı tüketemez. Yani onun varlığı o tanımdan daha fazlasıdır. Bu bardağın varoluşu çok çeşitli olanaklara sahiptir. Şimdilik aklıma su içmekle kalem koymak geldi. Gelecekte bir yerde bu bardağa çok farklı bir biçim gelebilir. Dolayısıyla bu olanağı kendini de taşıyor. Ama bir şey için üretildiğini, bir şey için yapıldığında sınırlıyorum. O olanakların önünü kesmiş oluyorum. Objektivizm meselesi ve Ayn meselesi meselesini tabii aynı anda. Ee, öncelikle tutku var, yani tutkunun, bu peşinin, affionun, yani o itirasın ön plana alınışı var. Durum biraz daha duygusal gibi görüyorum ben. Yani bu duygusallıkta herkes için neler geçer? Bir kapitalizme dayanabilme şeyi sağlayabilir miyim diye düşünüyor ve efendim az önce dediği hani bencilik, benciliği erdem olarak görüyor. falan orada bambaşka bir şey oluyor diyor. Tabii ki var bu etkisi var. Bir de Ayrand'ın hep kendine hayat boyunca öteki hissedişi var. Ya yani evet geldiği işte ırk itibariyle yaşadığı ülkeler, ders verdiği işte üniversiteler itibariyle hep bir öteki ve hatta sistemin de ötekisi. Antikapitalist bir şeyden gelip kapitalizmin içine düşüyorsunuz. Dolayısıyla onda ontolojik dertler bambaşka diye düşünüyorum. Buyurun. Can. Buyurun. Öncelikle çok teşekkür çok ederim. ederim. Ee, varlık kavramı e, çok güzel san borçluk tartışıyor. Çünkü ben kendi varlığımı oluşturuyorum benim. Varlığımı oluşturduğum zaman, bu bizim iş hayatında daha da daha yani çok tartışılıyor, dolayısıyla sizin de fikrinizi almak isterim. Varlığımı oluştururken, oluşturma aşamasında demin söylediğiniz başka fikirleri direkt almadan kendi fikirlerimi oluşturduğum anda yine bu format yaptıkçılıyor. <gülüyor> bu format benim özümü oluşturuyor. <gülüyor> özümü oluşturduğum zaman midem bulanırsa genel <gülüyor> ya bulantı yaşarsa tekrar duvarlık arayışına giriyor aslında. Yaratıcı insanlarda, üretici insanlarda bu var. Yeni iş yönettiğiniz zaman vesaire. Tamam. Bunu sürekli yapmam gerekiyor. Jean-Paul göre de öyle. değil mi? Evet. Yani bunu aslında, bunu çok güzel birbirimize uygulayacağız ve ihtiyacımız olan bu. Çünkü copy paste, taklit var. Evet. Yani ben tekrar aradım her şeyden, tekrar bir varlık oluşturmaya çıktım şimdi. Bu varlığı oluşturdum, daha yine bir format oluşacak. Hı hı. Bu benimle özüm olmaya başlayacak. Şimdi Çağatay'la dışarıya konuşuyorum, özüm olacak. Ondan sonra yine mide bulanacak ama sürekli. Evet. Bu bulantıyı sürekli duymam lazım değil mi? Evet. evet. Çok yani çok o zaman evet bu durumda bunu kurucu öznesiniz. Tabii açıklayabiliriz Hı. değil mi? Evet evet. Yani özne katılıyorum. Kurucu öznesiniz. Evet. Bu kurucu öznenin de şey oluşu bir tercihtir. Bu işlevden, bu sorumluluktan vazgeçişi bir tercihtir. O zaman sonuçları da kaderindir. Ya öyle olacak ve bu durumdan şikayet etmeyeceksin. Ya da şikayet ediyorsan onu değiştirmek için ne yapabileceğini, yani yeni bir varoluşsal durumlar ortaya koymak için kendini harekete geçireceksin. Onun için hani miskinlik yerine hareket var. Ve bu bitmek bilmez bir şey söylen. Tabii ki hep yeniliyor insan. Hep aşmak istiyor. Açtığını da aşmak istiyor. Onun için de işte izinler, düşünce akımları falan kesmiyor. Ha, bu durumlar Tabii ki şeylere nasıl uygulanır kurumsal çalışan bir yerde? Şimdi kurumsal bir yerde çalışıyorsanız o kurumun bir özü var. Yani kurum dediğimiz şey varoluşsal bir şey değil ki zaten. Orada bir özet abisiniz. Yani ben bu amblemin altında yedi yıldır çalışıyorum. Ama ben e, bu amblemin altındaki değilim. Yani benim belli bir kısmım bu. ...bu ambilimi kaldırdığında yine benden bir şey kalması gerekiyor. Bu kalmıyorsa benim herhangi bir varoluşum oluşmamış demektir. Bu özet abi olmuşum demektir. E, kurumsal olan bir yerde çalıştığınızda, şirkette çalıştığınızda falan... ...şöyle de bir çatışma değil tabii o saatinde diyeyim. Yani masa veriliyor size, sandalye veriliyor. Ben bu sandalyede hiç oturmayacağım deyip masanın üzerine çıkıyorum. Öyle ozanlar Derneği'nin hani eleştirer <gülüyor> yöntem bir şeyde... Ee, bunu yapabilirsin, bu bir şey göstergesi olabilir, yaratıcılık göstergesi olabilir falan ama bunun takdir edilmesini orada bekleme. Çünkü bu kurumsal öze aykırı bir şeydir. Yani bu kendi varoluşunu bir yan için rahatlatmış olabilirsin ama kurumda beklenen başka bir rolüm var. Ha bu role mecbur muyum? Biraz mecburum sistemsel olarak. Sistem varoluşçu olmadığı için yani ekonomik öyle şeyimiz olmadığı için o alanda özgürlüğüm yok diye düşünüyorum. Özgürlüğümün olmadığı alanda da kendimi sorumlu hissetmediğim için oradaki durumda oradaki durumdan içim yani o bulanabilir ama oradaki duruma e, bu anlamda varoluşçu yaklaşamıyorum. Bilmiyorum anlatabilirim. Yani mesai yani. kavramı, mesai saati mesaili çalışan biri için ve varoluşçu biri diyelim Jean-Paul Sartre sabah işte dokuzda işe başlasa, akşam altıda çıksa her gün ne yapacaktı? Mesai süresini Gönüllü kabul etmişim. Bu mesai kavramının altına veya bu sistemin içerisine girmişim. Orası benim özgür alanım değil. Kişi olarak özgürlüğümün olduğu alanları var içerisinde ama bir tanımlama olduğunda o öze talip olmuşum ve girmişim. Düşünün yani felsefe okuyorsunuz ondan sonra bir üniversiteye akademisyen oluyorsunuz belli title'lar alıyorsunuz. O title alabilmek için belli formatlarınız var işte. Doçent olmak için puan topluyorsunuz falan. O belli oluyor ama ben onlardan daha fazlayım. Ha bu böyle oldu. reddediyorum ediyorum. Öyle diyenler de oldu. Vardı bizim de söyleşilerimize gelen memefendi. Ya yani zamandır bütün title'ları reddetmiş. Bir başkası da mesela Tüten Ant'tır benim Elif hocam. Tüten Hocayı belki tanırsınız eski şeylerden. Var böyle akademide. Yani başının önüne olan ünvanlar için bir şey yapmamak. Ha şimdi sistem şöyle bir duruma da geldi. Ünvan ee, almamak ve böyle işte hayatınızda böylece emekli olmanın yolu da kapandı. Yani sen bir akademide çalışıp ben almayacağım doçentimi diyemiyorsun. Almak zorundasın. Alamazsan sözleşmenin belli yıl geliniyor. Ondan sonra yenilemiyor. Yani bu böyle olunca tabii ki kurumsal olan her yerde sorumluluk ve eylem alanında farklılaşıyor. Dolayısıyla Jean-Claude Sart'ın söyleminden gidin herkese çatışın, bütün sisteme karşıt olun, her yerde aykırı insan olun demek istemiyoruz. Yani böyle dersek gerçekçi olmaz. Adamın dediği şey daha başka bir şey. Daha altındaki temel varoluşsal düzenle ilgili söz konusu. Onun için bazı toplumsal alanlar hani insan toplumsal varlıkta benim varlığımın askıya alındığı alanlardır. Oralarda ben askıya alınmışım. Sonra kendime geri dönüyorum. Bu bir iki yüzlülük müdür? Bir riyakarlık mıdır? Bir anlamıyla evet ama bir anlamıyla değil. Onu da işte bu tiyatro eserlerinde, edebiyatında hep karakterler üzerinden sordular. Öyle anlar vardır ki kişisel varoluşluğunuz açısından, o sorumluluk, o yükümlülük açısından eyleme geçer ve ...başka varoluşların önüne açarsınız... ...işte o zaman çok değerlisiniz... ...o zaman ahlaklısınız... ...o zaman işte topluma göre biri oldu... ...yani toplum öyle anlarda... ...hatırlarsınız Tayfun Talipoğlu'nun böyle çıkardığı... ...köylerde öğretmenlik yapan... ...işte belli yerlerde yöneticilik yapan... ...veya ufak bir televizyon tamircisiyken... ...birilerinin hayatını değiştiren bir şeyler var. ...bu durumu nasıl değiştirebilirim diye... ...sordukları için oluyor... Dolayısıyla böyle bir şey var. Ya kurumlardaki yöneticiler bir anlamıyla bunu söyleyenler, yaratıcı yöneticiler oluyor. Şimdi inovasyon kavramı altında hep tartışılan şey bu. <gülüyor> Çünkü öz belirleyince duranlık var. Öz varsa durduk, sakinleştik. Varoluş olunca kıpır kıpır harekete geçiyoruz. Buyurun. E, belki süremizin kıs, kısalığında... Var Buradayız 6'ya kadar. Şöyle, <gülüyor> varoluşçuluğu hep Sartre üzerinden anlattınız. Şöyle evet, bir algıda doğru. çıkabilir diye düşünüyorum. Çıkması ee, çıkabilir. Sartreş, mesela ateizmle Hı. Varoluşçuluğu çok e, eşleştirdiniz. Hı. Ama bunun dışında mesela bir Danimarkalı, e, Kierkegaard. Kierkegaard. artı. E, mesela bunu dinsel temel üzerinden yapıyor. Ya da Hı. hatta daha daire Agustinus'u bile ee, varoluşçu olarak değerlendirenler olabiliyor. Evet. Birkaç e, e, söyleyelim de. bunu. iyi hatırlar. Biz arada konuştuk kendi aramızda. Ben aynı şeyi konuştuk. Tabii şimdi mesela varoluşçuluğunu e, Tanrı'ya yani sonuç olarak Tanrı'yı bulanlar var. Onun için ateizm varoluşçuluk bir şey olarak gerekiyor. Nasıl askıya almam gerekiyorsa hani o anlamda Tanrı'yı öldürdü ama bunu Tanrı yeniden kurmak için yapanlar var. Mesela Marsel'e baktığımızda oldukça teolojik bir varoluşçuluk yapıyor. Yani olabilir mi? Cahapoy e, Sart'ın dediğine göre olmaz ama onun kendi içerisinde olur. Dolayısıyla bunun farklı farklı biçimleri var. E, kimi söyledik başka? Ha Camus söyledik. Camus mesela o anlamda ahlaka yaptığı vurguyla, yaşama verdiği şeyle, değer kavramına verdiğiyle bambaşka bir varoluşçuluk yapıyor. Tabii ki mümkün. Yani varoluşçuluğu yapıp sonunda bir tanrıya doğru dönmek de olabilir. Ama bu Jean-Paul Sartre'de olmaz. Yani dolayısıyla de olduğu gibi varoluşçuluğunda belli tarzları, belli biçimleri, belli uçları var. Onun için varoluşun tek tipinden bahsetmiyoruz. Biz Jean-Paul Sartre örneği üzerinden gittik. Başkası üzerinden gittiğimiz için teşekkür ederim. İyi oldu o tatlı. Buyurun şimdi Kierkegaard meselesine gelince tabi kaygı kavramı başlı başına bir şey olur, sunum olur. Çünkü çok derin bir şeyi de var Kierkegaard'ın. O hani söyledim ya İsa, İsa'nın günahkarlığı ve Hristiyan teolojisi. Onu anlatabilmemiz için bizim Kierkegaard'ın ve özellikle bu kuzeyin, hani Danimarka'nın, İsveç'in, Hollanda'nın falan teolojik bakışına doğru geri gitmemiz lazım. Buradaki teolojik bakışta katolik olan bir şeyin kökeninin dışında bir de protestan damar var. Bu protestan damar olduğu için farklı farklı kaygılarla işin içine giriyor. Kaygı veya hani bulantı Bulantı değil. Bir kaygı duyuyor o. Onun gerçekten kaygı. Yani başka bir şey ben de bulamıyorum. E, kaygı duyduğum şeyden Mutlaka miden bulanmaz ama Can Kolsart'a göre kaygı duyduğum şeylerin hepsi bulantı yaratan şeyler. Dolayısıyla bir ilişkisellik var ama şey de öyle değil, Kierkegaard'ta öyle değil. Kierkegaard'ta daha farklıdır. Bilmiyorum ayrıntısına girelim mi? Yani başlı başına bir şey çıkaracak bize. Hisslik duygusu, bir an anlamında bir şey taşıyorsunuz. Ha şöyle mi diyorsunuz buradaki hiçlik bir tür iç daralmasına yol açıyor, buradaki hiçlik de onda kaygıyamı yol açıyor diye düşünmek lazım bu şey olabilir, zorlama bir genelleme olabilir belki tıpkı Articel. Çünkü şeyler farklı yani hep böyle oluyor çünkü fazla kavramsal arka planları ve metafizikleri farklı adamların. Yani paradigmalar farklı farklı işliyor. Her bir filozof kendi içinde bir metafizik sistem kuruyor, onu anladığınızda onu daha sağlıklı anlaşılıyor. Birbirlerine karşılaştırma yaparken birbirlerini besleyen yanlarını falan söylemek daha doğru oluyor. Çünkü o ona başka bir anlam yüklüyor, buna başka bir anlam Felsefe de böyle ilerliyor, bu birikimsellikle ilerliyor. Evet, buyurun. Çok kısa bir soru, bu varoluşçu genetik ve kalıtım'a nasıl bakar? Ondan yok edecek bir öz olarak mı görür? Bunu deyin. Bir soru bilmiyorum. Bural hoca bilir. Atıyorum onu. Genetik ve hani öz, genetik öz müdür? E şimdi şeye baktığımızda biyolojik verilere, değil mi hocam? Genetik ve öz arasında çok yakın bir ilişki kuruluyor. Çocukların genetik haritaları çıkarılıyor. Hani biri oluşun, biri var oluşun. Oluş durumun, hani nasıl doğdun? Sen belli genetik kodlarla doğdun. O senin being ama existence değil ki. Hani bu özün müdür? E sadece ama öz olarak neyi belirliyor? Hastalıklara yatkınlığının özünü belirliyor da e şeyi belirliyor mu mesela? Bilmem neyi düşünmenin de önünü açıyor mu? Hani bu konuda da genetiği çok iyi bilemediğimiz için değil mi? Bu kadar derinlemesine henüz çözülmediği için. Her ne kadar haritamız çözülmüş olsa da haritanın etkileri açısından bilinemiyor. Şey çok ilgileniyor. Eğer böyle şeylere merakınız varsa e, Danette, Daniel Dennett ...sosyal darwinizm meselesi üzerinden, altruizm meselesi üzerinden falan bunlarla çok konuşuyor. Mesela toplumlar genetik kodlarına göre mi ahlaki duygulara sahipler? Veya toplumlar belli olaylar karşısında genlerden dolayı mı? Hani farklı biçimlere evrilebilirler mi? Eğer evrilemiyorlarsa sosyolojinin önü kesiliyor demektir. Yani sosyolojik olarak toplum olanaklar vardır falan değil. Hep belli tarihsel kodlar, belli şekilde davranacak, daha nedense olabilir. Yani evrimsel dalgalı gidiyorsa bambaşka bir şey dünya düzeni çıkabilir. Yani bu durumda şöyle genellemeler ne olacak? Üçüncü Dünya Savaşı'nı kim çıkaracak? Yani o zaman genetik olarak şeyin bakacağız. Bunlar böyledir. Hani bizim gavur dememiz gibi. Mesela o genetik bir özce koplama. Gen bencildir. Richard Dawkins. Evet. Hani bunlara doğru mu gideceğiz? E, güzel bir soruydu. Yani hiç bu bakıştan bakmamıştık. Başka var mı? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.